إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستصفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 şöyle buyururlar E fahsabeetum enna ma halaknaakum abasa ve ennakum Bizlerin sizleri boş boş yarattığımızı ve bizlere dönmeyeceğinizi zannediyorsunuz eihseb al insan ay utrak sudan insan bırakıldığını mı sanır insan paşi hoş bırakıldığını mı sanır İmam Şafii Allahu rahmeti üzerine olsun kendisinin buyurduğu gibi emrolunmadan ve nehy olunmadan bırakılacağını mı sanır? Allah'ın bizzat Subhanahu ve ta'ala kendisinin yönettiği bu iki soruya yine kendi Zariyat Suresi 56. ayeti kelimeyle cevap verir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُّ تِعِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُ الْكُوَّةِ الْكُوَّةِ الْمَت۪ينَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ Ben onlardan rizik da istemiyorum. Wa wa ma uridu an yus'imun bani duyurimahum la istemirun innallaha huar razzaq zul quwwati <imitim> Allah muhakkatan Allah ar razzaq ruzuk verendir zul quwwati al güç ve kuvvet sahibi Allah'tır innallaha huar razzaq zul quwwati Allah Azze ve Celle bu ayetli kerimede güzel kardeşlerim insan oğlunun yaratılış hayetini beyan etmekte. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İnsanoğlunun kulluktan başka bir gaye edilmesi caiz değildir. Yüce Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayeti kerimede oğlunun edinmesi gereken hayat gayetini, hedefini belirlemiştir. O da kendisine kulluktur. İnsanoğlu bu hedeften başka, bu hedeften başka, bu hedeften gayri Gayeler edinemez. İnsanoğlunun gayesi ticaret olamaz. İnsanoğlunun gayesi rızık peşinde koşma olamaz. Hayır. İnsanoğlunun gayesi Allah azze ve celle tarafından belirlenmiştir. O ise kendisine kulluktur. O ise kendisine kulluktur.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 Bu ayetin akıbinde diyor ki مَا أُرِيدُ مِنْ هُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ اَيُّ تَعِنُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّقُ اِنَّ اللّٰهَ Ben onlardan rızık istemiyorum. Ben onlardan beni doyurmalarını da istemiyorum. اِنَّ اللّٰهَ هُوَوَ الرَّا هُوَ الْرَوَ Güç ve kuvvet sahibidir. Allah bizim, bizlerin yaratılış gayetini beyan ediyor. akabinde ise rızık verenin kendisinin olduğunu bizlere açıklıyor. Niçin? Niçin? Aradaki bahnedir. Niçin Allah yaratılış gayeti olan kulluğu beyan ediyor ve akadinde ise kendisini birazcık olduğunu bizlere bildiriyor.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 Benim senin için tayin ettiğim gayeyi gerçekleştir ve sakın ha endişesine düşme. Çünkü rızkı veren benim. Bu mesele iman meselesidir. Bu mesele takva meselesidir. Bu mesele tevekkül Allah'a güvenme meselesidir. Evet bu mesele ve bu küz meselesi biz güzel kardeşlerim. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam Anna Radiyallahu anhu rivayet edilen bu hadisi İmam Tirmizi rivayet etmiş. Şöyle buyuruyor. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير Eğer sizler Allah'a hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız o kuşları rızıklandırdığı gibi aynı şekilde sizleri de rızıklandırın kuşlar sabahları karınları yapışıp çıkarlar boş çıkarlar ama geri döndüklerinde karınları doludur kül meselesi, Allah'a güvenme meselesidir. Ve aynı zamanda bu mesele takva meselesidir. Allah'tan korkma meselesidir. Kim Allah'tan korkar ise,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 bir haramı terk ettiğin zaman Allah seni ummadığın ummadığın yerden rızıklandıracağını haber verir. Ve Allah vaadiller. Bu Allah'ın kullarına bir vaadidir. Allah vaadinden kesinlikle dönmez. İnnallâhe lâ yızliful Allah kesinlikle vaadinden dönmez. Öyleyse insanoğlu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 Benim hayem kulluk, o zaman işe gitmiyor, ne kadar da güzel iş olursa olsun. Niye? Allah beni niçin yarattığını biliyor arkasından da rızık vereni, kendisi olduğunu bildiriyor. Kadına el vermek zorunda mıyım? Hayır ben o işi kabul etmiyorum. Sakalımı kesmek zorunda mıyım? Ben o işi kabul etmiyorum. Niye? Önemli olan Allah'a kulluğu gerçekleştirmen, rızık endişesine girmemen gerekiyor. Bu teminatı bana alemlerin rafi olan Allah veriyor. Ne dedik? Bu mesele iman meselesi, bu mesele takva meselesi, bu mesele Allah'a güvence meselesi.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 vaktimizin e, dar olması hasediyle onları tekrarlamayı başka bir zamana bırakırız inşallah. Azalara. Yalnız geçen derste ki işlediğiniz bir konuyu sizlere hatırlatmak istiyorum. O da ibadetin rükümları. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Çünkü bir çoğumuzun ibadeti Allah'a kulluk eylemleri, Allah'a kulluğu hükümsüz Neydi güzel kardeşlerim? İbadetin rükunları. İki rükun vardı. Birincisi Boyun eğmeni. Allah'a boyun eğmeni. Ve zillet içerisine girmenin, küçülmenin en son haddi. ikincisi ise sevmenin ve muhabbetin son haddi. Bu iki rukun bir araya geldiği zaman ibadet oluşur. Hatırlarsanız İbn Kayyım rahmetullahi medaris-sâlikinde şöyle diyordu: İbadet iki esası içerisine alır. İbadet iki esası içerisine alır. Boyun eğme ve zilletin yanında son derece sevgidirler. Boyun eğme ve zilletin yanında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 Edenlerin Allah'a olan sevgileri daha şiddetlidir diyor. وَالَّذ۪ينَ أَمَلُوا اَشَدُوا حُبَّنْ لِلّٰهِ İman edenlerin sevgileri Allah'a daha şiddetlidir. اِنَّ الَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ خَشَّكِ رَبِّهِ الْمُشْفِقُونَ Şüphe yok ki Rablerinden Rablerinden korkuları sebebiyle titreyenlerdir Allah Azzehu. İbadetin iki kaçınılmaz rükun. Nasıl ki, nasıl ki, namazda rükun olan kıyam, rükun ve secde olmaz ise, bu iki rükun olmadan ibadet de Ve maalesef günümüzdeki Müslümanların çoğunun ibadetleri bu iki rükümden yoksuz. Hangimiz Allah'a dua ederken, hangimiz Allah'a rüküm secde ederken, hangimiz Allah'ı anarken, zikrederken, bu iki rükümle Allah'a kılık ediyoruz. Dua ediyoruz. Ya Rabbi... Benim şöyle şöyle hacetim var. Bana yardım et. Bu şekilde. Allah senin arkadaşın Nasıl Allah'a sen yalvarıyorsun? Ne biçim bu abi? Allah senin arkadaşın değil. Zillet yitersin. Zillet yitersin. Boyun bük. Ki i̇badet aslında boyun bükme manası var O yüzden Araklar ne der? Tariqun muhabbedun. Tariqun muhabbedun. Edilmiş, çiğnenmiş yol. El-ibade. İçerisinde boyu, neyme ve cillet var. Ve ibadetin rükun'u oluşturmaktadır. Boyu, neyme ve cillet. Namaz kılıyoruz. Namazdan sonra tesbihata geçiyoruz. Kardeşimizin dışarıdan işaret ediyor. Geliyoruz. Ne biçim Allah'a kulluk bu? Nerede zillet? Nerede boyun eğme? Nerede titreme? Nerede titreme? Nerede boyun eğme? Nerede zillete girme? Kur'an dinliyoruz. İbadettir. Nerede boyun eğme? Allah'ın kelamını dinliyorsun sen. Nerede boyun eğme? Nerede zillet haline Öyleyse güzel kardeşlerim, ibadetin, ibadetlerimiz bu iki rükundan yoksun olmasınlar. İşte bu iki rükünün oluşturduğu bir mertebe var. Bu iki rükun neydi? Son derece, ibadette son derece zillet haline girmek, boyun bütmek, küçülmek ve aynı zamanda da ne dedik?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 En te'abudallâheke enneke dara En te'abudallâheke enneke dara Allah'ı görüyorum üçkesına ibadete Bu ikiye dükün olmadan o mertebeyi unut O mertebe ulaşamaz Zillet içerisinde Boyun yükmüş bir şekilde Ve aynı zamanda da en fazla Allah'ı sevdiğinin Şuurunda olarak Böyle bir insan rüyaya da giremez. Çünkü onun meşgalesi o zillet içerisindedir o hal. O giremez. Kibire giremez. Bütün kalbi hastalıklardan muaftır o. Çünkü o oyunu büküptür Rabbine karşı. Bayun eğmiştir. Zillet içerisindedir. Onun bu halini başka bir etken bozamaz. ibadetin sonuçları. İbadetin sonuçları. Bu iki sonuçu güzel kardeşlerim her ibadetimizde her ibadetimizde hayata geçirmizi araturum. Zikrinizde, tesbihatınızda, Kur'an okurken, namaz kılarken, dua ederken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 ilmi oku edinmem gerekiyor. Ha, şu an tesbihat gerekiyor ama ruh. Neden bu kıldım? Allah bizleri bu iki ruhumla birlikte kendisine kulluk edenlerden biz. Gelelim güzel kardeşlerim, bugünkü dersimiz Kulluk. Kulluk. Kulluk güzel kardeşlerim. Genel ve özel olmak üzere iki ayrılma. Kulluk, Allah'a kul olma, genel ve özel olmak üzere iki ayrılma. Ayrı. Genel kulluk. Önce bunu işleyelim. Genel kulluk güzel kardeşlerim bu kulluk türü bütün mahlukatı kapsar. Buna göre bütün Allah'ın bu varlık yarattıkları yarattığı bütün her şey Allah'a bir kul. Canlı canlı. Hareketli hareketsiz. Batı zahir. Görünen görünmeyen. Küçük, büyük. iyi kötü. Sadık, münafık. Muvahit, müşrik. Mümin, kâfir. Hepsi Allah'ın kullarıdır. Hepsi Allah'ın kullarıdır. Buna göre bu genel kulluk,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 İn kullu man fis semavati vel ardi illa atir rahmani abda İn kullu man fis semavati vel ardi illa atir rahmani abda Yerde ve göklerde Hiçbir şey yoktur ki Rahmana kul olarak dönüp gelmesin Yerde ve göklerde Yerde ve gökte Hiçbir şey yoktur ki Rahman'a kul olarak dönüp gelmesindir. Her şey Allah'ın kafir ve mizminde içinde olmak üzere hepsi Allah'ın kullandır. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle şöyle diyor وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ ذُونِ اللّٰهِ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 O gün Allah onları ve Allah'tan başka ibadet ettiklerini toplayacak. Müşrikleri. Ve onlara Allah'tan gayri ibadet edilen ilahlar. ilahlara Benim bu kullarımı siz mi saptırdınız diyecektir. Allah azze eder. Benim bu kullarımı bakın müşrikler Allah kulların kullarım diyor. Yani ilahlara benim bu kullarımı, düşükleri kastediyor. Sizler mi taktınız? Siz mi taktınız? Fe entum afdaltum ibadi Aynı şekilde bu genel kulluğu ifade eden ayetlerden bir tanesi ise "Vallahi <gülüyor> zulmü zulmü zulmü zulmü zulmü kullarına zulm etmeyi istemez. Allah kullarına zulmetmeyi istemez. Bunun içerisine kafir de girer, hüzninde girer. Allah ne kafire zulmetmeyi ister, neden yine zulmetmeyi ister? Yalnız bunlar kendine hüznelerine zulüm ederler. Yoksa Allah'ın onlara zulmetmeyi istemez ve zulmetmezler. Hatırlarsanız, sahabi akidesini ilgilerken, orada adıl ve sadıl kavramları üzerinde durmuştuk. Adıl ve sadıl. Adalet ve lütuf. Adalet ve lütuf, Allah'ın adaleti ve Allah'ın lütfu kavramları üzerinde durmuştuk. Ve demiştik ki, Allah-u Azze ve Celle bütün kullarına hiç ayırım yapmadan, katil mümin, kullarına muamelesi, yaklaşımı ya adaletiyle olur veyahut da fazlıyla olur. Lütfuyla olur. Kesinlikle Allah kullarına zulmetidir. Muamelesi kullarına Allah'ın ya adaleti iledir veyahut da lütfuyla, dir, fazlıyla bir. Zülüm yoktur. Üç terim. Zulüm, Adalet ve Lutuf. Fadir. Zulüm, Adalet ve Lutuf. Bir patron düşünüyoruz. Üç tane işçisi var. Bu işçilerin ilkine hak ettiği iki euroyu verir İşçisinin maaşı iki bin işçisinin maaşı 2000 ve ay sonunda da o işçisine 2000 euroyu veriyor. Bu patron işçisine neyle muamele etmiş oluyor güzel kardeşlerim? Adalet. Ha? Adaletiyle, hak ettiğini veriyor. Aynı patron diğer bir işçisine o da 2000 hak ediyor. 3000 euro veriyor. Neyle muamele ediyor? Lüksuyla. Bir kişi gelip diyebilir mi? Ya sen niye buna üç bin euro verdin? Karışamazsın. Onun hakkını nerede? Hakkının fazlasını verdi. Kendisi öyle istedi. E kimse de karışamaz. Aynı patron, üçüncü işçisine, onun da hakkı iki bin. Ya bin veriyor, yahut da hiç vermiyor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 ile vermiştir? Lütfuyla vermiştir. Lütfuyla. Hangi birimiz hidayeti, hangi birimiz cenneti hak ediyoruz? Hangi birimiz? Hepimizin geçmişi, çoğumuzun geçmişi belli. Neye göre hak ediyoruz? Hadi desek ki Allah bize hakkımızı verir. O da değil. Çünkü biz hak etmedik. Allah diledi ve bize ikramda diledi.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 Iki yolmudur. Adalet veyahutta fazilet. Fadul. Lütufta bulunmaz. Fadul, lütufta Ama zulüm kesinlikle yoktur. وَمَ اللّٰهُ يُنْيِبُ ظُلْمًا بِالْعِدَادِ Allah kullarına zulmetmeyi istemez. Zulüm Allah böyle bir şey irade etmiyor. Öyleyse bizlere düşen Bu hidayet nimetine karşılık Allah'a bol bol şükretmek gerekir. Şükretmekte güzel kardeşlerim. Bol bol şükretmek. Bunun başka bir efendime söyleyeyim yolu yok. Hak ettiğimizi Allah bize vermez. Bizler lütufta bulundu. Bizler lütufta bulundu ve bizlere hidayetle. Allah hamdolsun. Yalnız bu genel kulluktan güzel kardeşlerim genel kulluktan kasıt boyun eğme ve teslim olmaktır. Boyun eğme ve teslim olmak. Bu anlamda göktek göklerdeki ve yerdeki yaratıkların hepsi Allah'a boyun eğmiştir.